Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Hocam ayıp durmaz acaba? Buyurun. Birincisi borç almanın ve vermenin fazileti. Borç dediniz de, değil mi? Yanlış duymadık. Evet. Borç almanın ve borcunu geri vermenin fazileti. Evet. Bir de <gülüyor> Müslüman bir Müslümanın Müslümanın Müslüman'a dua etmesi ne kadar caizdir Hmm. Evet. bir alimin birisine beddua yetmesine kadar caizdir evet teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar diyoruz buyurun hocam borç alıp vermek e, karzı hasen dediğimiz aslında tabi Cenab-ı Hakk'ın men yok karda nâ senâ buyuruluyor bir fakire para verdiğin zaman sanki Cenab-ı Hakk'a vermiş gibi kabul ediyor Mevla böyle sevap e, bu Karzı Hasen sistemi maalesef günümüzde e, terk edildi, unutuldu, çok uygulanmıyor. Halbuki Karzı Hasen yani bir Müslüman muhtaç olan bir Müslüman kardeşimize bir şeyler verip onu kalkındırmak hepimizin yapması gereken şey ama maalesef bunu e, uygulayamıyoruz. Unutulan bir sünnet. E, uygulanmadığından dolayı da e, vatandaşlarımız bankalara evet, başvuruyor. Problem var. Mesela. Yani bir parası olan kardeşim bunu boş yere bir bankada bulunduracağını sağlam bir zeminde bir Müslümanın işini görse, ihtiyacını görse ne kadar güzel olur. Hem o kardeşini haramdan, faizden kurtarmış olur hem de Cenab-ı Hakk'a para vermiş, borç vermiş gibi mükafatını alır. Ama günümüzde maalesef bunu uygulayamıyoruz. Evet.